aklımın başımda diye. Toplandık dağılacağız. Toplanmasaydık dağılmayacaktık. Halk olmasaydık ölmeyecektik. Ölünce hazırlı oluruz. Arkasına öyle geliyor iş. Cenaze tabi olmuş biri gidiyormuş da aklıma gelmiş söylememin geçmedi. Kim filanca Sen neden öldü demiş birisi oradan. Cenaze'de bir Arif varmış. Arif bir adam. Zarif ve Arif. Yani şekli insan batında insan. Döndü doğduğundan öldü dedi. O hasaldan sonra hangi hasaldan diye. doğu mahsaldan öldü dedi. Doğmayan ölmez. Toplanmayan dağılmaz. Madem dünyaya gideceksin. Hangi elle gideceksin? Şimdi harman zamanı işte. Ramazan harman zamanı. Allah'ın sevgili Muhammed'in nümmetini bahşettiği bir zaman. Duan kabul. Nefesin tesbihat. Uykun tesbih. Oruçlu çünkü. Günahların mağfur. Ama gözünü gözünü haramdan sakır. Kulağını... Kötü söz dinlemeden tıka, kurşun akıt. Kötü söz dinleyeceğine kulağından, o kulağa kurşun akıt. Allah kelamı, Allah kelamı girmeyen kulağa kurşun akıt. Hayır hasanat vermeyen, infak etmeyen kolu kes. Cami yolu bilmeyen ayağı kes. Başının belası senin. Yarın senin aleyhine şahadetlikler görmü bu kıyamette. Buradan götüreceksin. Kat kat veriliyor şimdi. Ramazan'dan evvel 1'e 10'dur. Şimdi 1'e 70, 1'e 700, 1'e 7 bin, 1'e 7 milyon. Allah daha da yükseltebilir. Bir namaz kılsan öyle, iki kat namaz kılsan, 70 rekat namaz kılmış gibi Allah'a Doğru Durma. Namazın vaktinde kıl. Orucunu, vaktini kaçırma. Orucunu. Fırsatı gayet Hastalar, seyahatte olanlar, çok yaşlılar, emzikliler, hamileler. Çok ağır işe çalışanlar, çok ağır işe ama dayanamıyor ateş karşısında falan. Allah bunlara müsaade yoruşlarının yemeyi. Ramazan'dan sonra kısa günlerde tutarlar oruçlarını. Hastalar bir de yığılmayacakse yerine fidye verir. İhtiyar da öyle. Çok ihtiyardan da dayanamıyor. Fidye verir. İki vakit karında uyuracak kadar bir fıkara yiyecek verir. Ondan gayri gençlerimiz orucun tadını tutmalı ve nefsi insan etmeliyiz. Nefsi gemleyen oruçtur. Bin sene yakta Allah. Bin sene doldurdu, sordu. Sen kimsin, ben kimim? Sen neysen ben oyum dedi Allah karşı nefis. <gülüyor> Bazen biz dinleriz de, Firavun deriz, Firavun, en Arab kümüne ala demiş, Allah davasında bulunmuş deriz. Onun hakkı var gene, sana bana göre. Ordusu var, hazinesi var, askeri var, milleti var falan. Sana bana ne oldu? Fukaraysan camide, bitin kanlandığını cami terk ediyorsun. Şimdi Firavun seni... O Firavun dağası nehevendir. Sonra Allah nefsi bin sene aç bıraktı, bıraktı. Çıkardı, sordu nefse. Allah kimyakarı gibi tecrübe etmedi. Nefsin ne mendebur olduğunu bize bildirmek için yaptı bu işi. Yoksa Allah bilmiyor da bakım dini imkası oluyor diye öyle sakın Senin şeylerin aklına insan kâbır olur. Dinden çıkar dışarıya. Allah ve veyüveşşehar'ı bize bildirmek için. Bin sene aç sonra sordu nefse. Sen kimsin, ben kimim? Sen Rabül Aleminsin ben aciz nefsim dedi. Açlık ah belini kırdı. Allah orucu farz eyledi bizlere. Şimdi kerkin nefsine gale olmak ister, hayvaniyetine gale olmak ister. Çünkü vücutta iki, kuders, iki kuvvet var. Bizi rahmaniyet biri şeytaniye. Şeytaniyet neviz kısmıdır, rahmaniyet ruh ve akıl kısmıdır. İki padişah vardır, harp ederler arasında. İki padişah harp ederler. Ve vücut iklimine, vücut iklimine hakim olmak isterler. Vaktaki nefis galebe çalar, o vücut, -en eder, o vücut hayvandan daha ettafı <gülüyor> kafirlerin yaşayışı gibidir. Galarette hayvanlardan daha darbatır. Vaktaki ruh galebe çalar, akıllar ruh, o vakit, o vücut, bina ilahi olur. Hak eder yani o vücut. Acaba alabildik mi müminler? <gülüyor>